Efendim, kedi, köpek gibi tüylü hayvanların gezdiği evde namaz kılınır mı? Kedi, köpek gezen bir evde üzerinde onların tüyleri varsa, şahsın üzerinde onların tüyleri varsa bu elbiseler ile namaz kılabilir mi demişler. Şimdi, kedi ve köpek beslenen evde namazın hükmünden önce bunları evde bulundurmanın hükmünü aktarmak gerekir. Niye? Çünkü emri bil maruf, nehyi anil münker, ulemaya da bunu yapabilecek güçlü olanlara da vaciptir. Öncelikle şunu söyleyelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz buyurdular ki men itteheze kelben illa kelbe zira'in ev ghanemin ev saydin yunkas min amelihi ev min ecrihi kulle yevmin qirat. Kim bir evinde köpek edinirse bir köpek beslersin ancak ziraat için beslediği köpeği hariç ghanem koyun sürüleri için beslediği çoban köpeği hariç veya av köpeği hariç veya günümüzde polisi amaçlarla, rehberlik amaçlarıyla, ağmalara vesaire, beslenen köpekler hariç. Bunların dışında böyle bir ihtiyaç olmaksızın sırf süs için olan köpekleri evinde beslerse, devamını bir daha okuyorum, yunkas veya yenkus min ecrihi kulle yevmin qirat o kişinin her gün her gün kazanmış olduğu ecir ve sevabından bir kırat eksilir. Ebu Hureyre Hazretlerine sordular. Ebu Hureyre Hazretlerine sordular. Bir başka hadiste Buhari'de geçiyor bu. Dediler ki, Kırat nedir? Kırat nedir? Yok kırat nedir? Hı. Her gün bir kırat eksilir diyor ya. Evet. O da bir başka hadis, hadiste söylerim hatta. Çünkü fayda var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, Kim cenazenin namazını kılar? Ardından gidersen. Ama defne kadar gitmesi yani. Kıldı namazı ayrıldı gitti işine. Ona bir krat sevap verilir diyor. Kim de diyor namaz kıldıktan sonra defne kadar gider, defin yapıldıktan sonra milletle beraber ayrılır gelirse ona da iki krat sevap verilir. Raviye Ebu Hureyre Hazretlerine tabiinden olan o zat diyor ki krat ne? Onu bilmiyormuş. Ebu Hureyre Hazretlerine de buyuruyor ki krat diyor, مِثْلُ جَبَلَيْنْ عَظِيمِينَ İki büyük dağ gibidir diyor. أَصْغَرُهُمَا <gülüyor> uhud. Küçüğü de diyor Uhud dağı kadardır. İki büyük dağ, onun küçüğü Uhud dağı. Ne demek o zaman? Hadisi şimdi alalım. Kim ziraat için, koyun sürüsü için veya av için beslediği köpeği dışında, süs için evinde bir köpek beslerse, her gün onun amelinden, ecrinden, kazandığı sevabından Uhud dağı ağırlığınca sevap eksiltilir diyor aman allah ne büyük, ne büyük bir mahrumiyet ne büyük bir şakavet ikinci hadise bakın el meleiketu la tedkhulu beyten fihi kelbun au sûratu tamaasil melekler içerisinde köpek beslenen eve ve heykelcikler bulunan eve köpek ve heykelcikler bulunan eve girmez diyor hangi melekler girmez rahmet melekleri girmez Yoksa kiramen katibin gibi bir yazan, yaptığımız her şeyi kayda geçiren melekler bizden zaten ayrılmaz. Bizimle Orayı beraber. yanlış anlıyoruz zaten. Değil mi? Burada girmeyen melekler, müminleri korumak için, müminlere dua etmek için, müminlere istiğfar etmek için, müminlerin evinde bereketin hasıl olması için dua eden, Cenab-ı Hak'tan niyazda bulunan rahmet melekleri o eve girmez. Ne kadar bir bedbahtlık, ne kadar bir şekavettir. Onun için müminler Evde kepek beslemekten uzak duracak. Ama kedi, kediye gelince Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz müsaade etmiş. Demiş ki Fe O demiş evinizde sizin etrafınızda dönüp dolaşan hayvanlardandır. Onu besleyebilirsiniz demiş. Buna ruhsat vermiş ama bakın ruhsat verilmesi onu şu, onu da şu teşvik manasına alınmamalıdır. Yani mesela şey derler e, kedi, evde kedi beslemek ya da kedi beslemek sünnettir diyorlar. Hayır. Hayır, hayır. Ruhsat verilmesi sünnet olması anlamına gelmiyor yani. Asla, asla öyle bir şey yok. Çünkü bu dünyevi bir konudur. Dünyevi konularda aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptıklarına sünnet denmesinin sebebi onu işlemiş olmasındandır. Yoksa dini manada, sünneti hüda dediğimiz bir sünnet tarzı değildi. Bu bir ruhsattır. Evet. Ha, buna rağmen bir kişi, farz edelim ki evinde köpek beslese, vebaline rağmen, caiz olmasına rağmen evinde köpek beslese, ya bu hayvanlarda kılları dökünse, köpek ve kedi, necisül ayin dediğimiz, bizzat kendisi pis kabul edilen hayvan değildir. Bizzat kendisi pis kabul edilen hayvan, çok affedersiniz, domuzdur. Domuzdur. Dolayısıyla bizzat kendisi pis değil. Ya üzerinde pislik varsa pis kabul ediliyor. Mesela sokaktan geçiyorsunuz, köpek sokak köpeği geldi, elbisenize değdi, gitti. Salyası değil yalnız. Sürtündü gitti. Üzerinde bir necaset yoksa veya elbisenize baktığınız bir necaset izi görünmüyorsa e o zaman namaz kılabiliriz elbiseniz temizdir. Bu elbiseyle namaz kılabiliriz. Dolayısıyla köpeğin tüylerinde veya kedinin dökülen tüylerinde bir pislik yok ise burada namaz kılınabilir. Ama bu hayvanların tüyleri insan boğazından geçtiğinde sağlığı etkileyebilir. Bunun için bu tür hayvan besleyenlerin Mutlak temiz seccade üzerinde kılmalarını tavsiye ederiz. Ama seccade sermeden tüyünün üzerine secde ederek kılsa namazına zarar gelmez, caiz olur.